Haftanın son gününden herkese günaydın. Programımıza Mersin'den Yusuf Eyle'nin kampanyasıyla başlıyoruz. Yeni su ürünleri avcılığını kapsayan düzenlemelerde, lüfer, levrek ve minekop türlerindeki düzenlemelerde tür boylarının ticari değer, yumurtlama ve avlanma tarihleri açısından çok küçük olduğu, bu gibi kararların alınırken amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yapan dernekler ve bireylerin de muhatap alınması, Lagos ve Orfos türlerinin yaşadığı derinlikte de göz önünde tutularak boy ve kilogram bazında kısıtlamaya getirilerek ayrıca türün suya iadesi esnasında yaşama şansının olmadığı göz önünde tutularak ve kısıtlamalar dahilinde yeniden düzenlenmesi ayrıca denetimlerin arttırılması hususunda gerekenin yapılmasını arz ederim diyor Eylen. Kampanya imzasını koyarak destek veren Atilla Akkaya ise, Lagos ve Orfos'a küçük balıkçıdan çok troller zarar veriyor. Yani yeni düzenlemeler zarar verene değil, aksine minimum seviyede zarar verenler olmuş. Troll ve gırgır gır yasaklanmalı, diyor Akkaya yorumlarında. Trabzon'da yaşanan bir iş kazasına dikkat çeken bir kampanya var sırada. Sahibi Büşra Bıyıklı. 20 Nisan 2016 tarihinde Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde oluşan akar tıkanıklığı arızasında Normal olarak yapılması gereken şey tiskiyi arayıp tıkanık akarın açılmasını sağlamak için bir vidanjör çağırmaktı. Babam ise onarıma zorlandı ardından yükseklikten düştü ve omurgası iki yerden kırıldı. Olay şahitlerinin de belirttiği üzere sadece 3-4 santimlik bir mesafe yan düşmüş olsaydı kendisini hastanede acilde değil morgda bulacaktık. Kazanın ardından hastane yönetimine vermiş olduğumuz dilekçeler ve soruşturma yapılması isteklerimiz hastane yönetici tarafından reddedilmiş, olayın üzeri kapatılmaya çalışılmıştır. Tüm bu olaylar yetmezmiş gibi olay tersine çevrilmeye çalışılıp kaza geçiren personeli haksız gösterme çabası içine de girilmiştir. Hazırlanan kaza bildirim formunda kazaya neden olan etkenler özellikle belirtilmemiş ve hastanede bulunması zorunda olan iş güvenlik önlemi araçları bu kaza sonrası temin edilmiştir. Bu durumda yapılması gereken öncelikle hastane ve iş yöneticilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli bilgiye sahip olmasını sağlamak, güvenlik malzemeleri bulunmayan hastaneleri ve iş yerlerini tespit edip gerekeni yapmak ve olayla ilgili tarafsız kişilerin araştırma yapmasını sağlamaktır. Amacı insanlara hizmet vermek olan hastanelerimizde bile iş güvenliğine önem verilmezse diğer özel kurumlarda böyle bir şey beklemek imkansızdır. Ben yine de şanslı olan kısımdayım. Babam birkaç kırıkla bu olayı atlattı. Başka çocukların ve ailelerin bu gibi olaylarda daha büyük kayıplar vermemesini temenni ediyorum. Hiç kimse sabah işe sağlam yolladığı babasını ve aile bireyini kendi iş yerinden ölü ya da sakat olarak almamalı ve bunun için gereken her şeye öncelik verilmelidir diyor Bıyıklı kampanyasında. Kenan Kaya da başka bir açıdan insan sağlığına dikkat çekiyor. Rahatsızlanarak Divriği hastanesine kaldırılan amcama bakacak doktor olmadığı için Divri hastanesi Sivas'a sevk etti. Sivas'a yetişemeden yolda hayatını kaybetti. Amcam ilk değil son da olmayacak. Sesimizi duyuralım başkalarının hayatları yok olmasın. Sivas'ın Divriği ilçesine iş Sadık Özgür tarafından yaptırılan Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nde ciddi ve acil hastalıklara müdahale edebilecek uzman doktor ve branş doktoru eksikliği bulunmakta. İlçe halkı ve çevre köylerden gelen hastalara bakacak uzman branş ve doktor bulunmadığı için hastalar 174 kilometre uzaklıktaki ilçeye sevk ediliyor. Çoğu acil, riskli hastalar ilçeden ile giderken hastaneye yetişemeden yolda hayatını kaybediyor. Coğrafi konum olarak iyi bir konumda olan ve çevre köyleri de baz alırsak ciddi bir nüfusa sahip olan bir ilçedir. Doktorlar hastaların taleplerini karşılayamıyor. Çoğu hasta yaşlı ve ile gidebilecek durumda değil. İlçe ve il arası 174 kilometre ve yolların iyi olmamasından dolayı ortalama 2-2,5 saat sürmekte. Bu sorunlardan dolayı ölümle sonuçlanan vakkalar artmakta. Bir an önce doktor sorununun çözülmesi gerekmekte. Çözülmezse çoğu acil hasta il hastanesine gidemeden yolda hayatını kaybetmeye devam edecek. Bir olalım sesimizi duyuralım diyor Kaya kampanyaya destek verenlerden biri de Birsen Süslüoğlu. Bir sağlıkçı olarak imzalıyorum. Çünkü memleketime yapılan tam teşekküllü bir hastaneyi birçok ilde bulmak imkansız. Ve insan hayatının saniyelerle yarıştığı zamanlarda doktor yok bahanesiyle ölüme terk edilmesi akla mantığa sığmaz diyor Süslüoğlu. Ve İzmir'e uzanıyoruz. Melih Akarsu'nun kampanyasına kulak veriyoruz. İzmir'in Karaca sinemasının kapanmamasını istiyor Akarsu. İzmir'in simgelerinden biri olan film ekimi gibi birçok festivalin ve galanın gerçekleştirildiği Karaca sineması ve bünyesindeki başka sinema salonu kapanıyor. Sen de bu kampanyayı imzala ve Karaca sinemasına sahip çık, Karaca sineması kapanmasın. İzmir sinemasız ve festivalsiz kalmasın diyor Akarsu. Kampanyaya destek verenlerden Ferda Yamanlar da sinemanın önemine dikkat çekmiş. Diyor ki maddi kaygılarla popüler salonlarda yer bulamayan nitelikli filmleri izleyebildiğimiz, sanata değer veren tek sinema salonumuz Karaca kapanmasın demiş Yamanlar. Kampanyaya destek veren bir başka isim de sinemanın eski çalışanlarından Nilfer Sevinç. Hayatımın en güzel yıllarını orada çalışarak Gişede bilet satarak geçirdim. Rahmetli patronlarımın çok emekleri var orada diyor Sevinç bu kampanyaya yaptığı yorumda. Ve son olarak şimdi Venezuela'ya uzanıyoruz. Ülkemizde de sıkça tartışılan internet fiyatları Venezuela'da da tartışılan konulardan bir tanesi. Neftali Yagua kampanyanın sahibi. Yagua ülke insanının ekonomik koşullarının son derece sıkıntılı olduğunu vurgulayarak başlamış kampanyasına. İnternetin ise günümüzde 7'den 77'ye herkesin ihtiyacı olan bir kaynak olduğunu belirtmiş. Ancak her geçen gün artan internet fiyatlarının ülkedeki birçok insanın bu kaynaktan faydalanmasının önüne geçtiğini belirtiyor. Yetkililerden bu fiyatların düşürülmesi için harekete geçmesini talep ediyor. Geçtiğimiz hafta Venezuela devlet makamlarından yapılan sevindirici açıklamada fiyatların yeniden düzenlendiği ve aşağı çekildiği haberi Geldi, tabii ki bu ne kadar aşağı çekildi, Venezuelalılar buna razı mı? İleride yeni açılan kampanyalarda bunu göreceğiz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere Türkiye'den ve hatta Venezuela'dan derlediğimiz vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Pazartesi günü yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere, esen kalın.